أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله العظيم Değerli Kardeşlerim Bugün Yeni Bir Başlangıç Olarak Kur'an-ı Kerim'in Başlangıcı Fatiha Suresinden Bahsedeceğiz Bildiğiniz Gibi Mushaf Diye ta Tabir Ettiğimiz Kur'an-ı Kerim Fatiha Suresiyle Başlar Nas Suresiyle Biter Kur'an-ı Kerim Müslümanların Okuduklarında ibadet ettikleri namazlarının her anında her namazlarında okumak zorunda oldukları içeriği ile hayatları boyunca amel etmek zorunda oldukları kitaptır. İşte Allah Teala tarafından insanlara hidayet rehberi olarak gönderilmiş Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi celilesi Fatiha'dır. Fatiha suresiyle başlar. Nedir Fatiha suresi? Fatiha demek bir işin başlangıcı Fatih, fethetme, açma manasına gelir ki Kur'an-ı Kerim'de ilk sure Fatiha suresidir. Tabii ki hayatımızın her anını kuşatmış olan her gün onlarca defa, 40 defa tekrar ettiğimiz Fatiha suresi öneminden dolayıdır ki her an tekrar edilir. Namazlarda günde 40 vakit namaz kılarız. 5 vakit namaz kılarız. 5 vakitte 40 vekat eda ederiz. 40 vekatın tamamında da istisnasız okuduğumuz sure Fatiha suresidir. İşte onun içindeki Fatiha öneminden dolayı Kur'an-ı Kerim'in <gülüyor> başına getirilmiştir <gülüyor> ve Fatiha'ya Fatiha denmiştir. Tabii ki Fatiha'nın bir şeyin ismi o şeyin içeriğini de ihtiva eder. İsim müsemmasıyla özdeştir. Bir şeye ne denmişse onunla ismi aslında isim verilerin şeyin ne anlama geldiğini ifade eder. İşte Kur'an-ı Kerim'i ilk açan ilk başlangıcındaki Suriye bunun için Fatiha suretsidir. Fatiha denmiştir. Tabii ki Fatiha suresinin birkaç tane ismi vardır ki bunlardan bir tanesi fatiha kitap Kitab Kitabın başlangıcı girişi diye söylendiği gibi başta da söylediğimiz gibi neden bu söylenmiştir? Kur'an-ı Kerim'in başıdır artı her sözün başlangıcıdır. Her söze Fatiha ile her hayırlı işe Fatiha ile başlanır onun için. Aynı zamanda Fatiha olmasının sebebi Kur'an-ı Kerim sureleri içerisinde ilk defa tam sure olarak nazil olan sure celile Fatiha suresidir. Başka ayetler mesela oku emri inmiştir ama tam bir sure olarak değil, tam sure Fatiha suresidir. Buna başka neden mişti? Ham suresi denilmiştir çünkü biz Fatiha okumakla yüce Rabbimizi hamdü sena ederiz. Rabbimize sonsuz övgüde methu senada bulunduğumuz sure Fatiha suresidir. Fatiha suresini okuduğumuz zaman Rabbimize karşı kulluk görevimizi yerine getirmiş oluruz. Onu övmüş oluruz. Ona dua etmiş oluruz. İşte onun için Ham suresi denmiştir. Başka ...bu sureye aynı zamanda değerli kardeşlerim... ...Ummul Kur'an, Kur'an'ın anası, Kur'an'ın aslı denmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır ki... ...o da Fatiha suresidir... ...Kur'an'ın tamamını ihtiva eder. Sadece Kur'an'ın değil... ...geçmiş kitaplarında buyurulmuş gibi ki insan... Fatiha suresini tam olarak okursa anlarsa aslında Fatiha'nın içeriğiyle beraber her şeyini öğrenmişse Allah Teala'nın diğer peygamberlere de indirdiği kitapları Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Kur'an'ı hepsini birlikte anlamıştır. Ne zaman? Fatiha suresini anladığı zaman. işte onun için çok Fatiha çok çok önemlidir. İşte onun için kendisine Ummul Kur'an Kur'an'ın aslı esası denmiştir. Bunu söylenmesinin sebebi de şudur ki as esas itibariyle Fatiha suresinde Kur'an'ın özü vardır. Kur'an'ın özü de nedir? Kur'an'ın özü değerli kardeşlerim dört şeydir. Bunlardan birincisi ilahiyat ikincisi maat üçüncüsü nübüvvet gözdüğünüzü de kaza ve kaderdir. Nedir bunlar? Birincisi ilahiyat dediğimiz yüce Rabbimizin kemal ve noksansız sıfatlara haiz olduğunu dair her türlü bilgidir. Biz Rabbimizi nereden tanırız? Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de de öz itibariyle Rabbimizle ilgili bilgileri nereden alırız? Fatiha suresinden. Fatiha'nın birazdan <gülüyor> Ayrıntısına geleceğiz. İçeri itibariyle Rabbimizi sonsuz metul sena ederek överek Rabbimizin özelliklerini anlamış oluyoruz. İkincisi, ikincisi kıyamete dair ölüm, kabir, hesap, mizan gibi haşir, sırat. Ve buna benzer cennet ve cehennem gibi ölüm ve ölüm ötesi hayatı içeren tüm bilgilerin özü Fatiha suresindedir. Ki Kur'an'ın da zaten maksadı insanlara bunu öğretmektir. Üçüncü olarak da nübüvvet, peygamberimizle ilgili konulardır Kur'an'ın özü. Peygamberimizin Allah'ın elçisi ve kulu olduğunu Getirdikleriyle bize rehber ve önder olduğunun bildirilmesidir Kur'an'ın özü. Aynı zamanda Fatihada da işte bu konulara işaret vardır. Dördüncü olarak da din gününün yani sahibi olan, Kadir mutlak olan, her şeyin tek hükümranı olan yüce Allah Teala'nın yer yüzündeki, gök yüzündeki varlık alemindeki tek söz sahibi olduğuna dair kaza ve kaderin sahibi olduğunun tescilidir. Kur'an bu dört şeyi söyler. Fatiha'da da özü itibariyle bu dört şey vardır ki birazdan göreceğiz. Değerli kardeşlerim Fatiha suresinin bir başka ismi de Sebul mefeni tekrar edilen yedi diye bir ismi vardır. Bazı surelerin isimlere içerisinde geçen önemli olayları çoğunlukları pek az surenin birden fazla ismi vardır. Ama Fatiha'nın bol miktarda ismi vardır ki hepsini kuşattığı için ayrı ayrı isimlerle isimlendirilmiş. Ne Çok tekrarlanan yedi. Neden yedi? Çünkü Fatiha suresi yedi ayet-i kerimeden oluşur. 7 ayet-i kerime de nedir? Kur'an'ın 7'de birine işarettir. Kur'an'ın 7 ayetini okuyan kimse de Kur'an'ın tamamını okumuştur buyuruluyor Kur'an'ın tamamını okuyan kimseye denk sevap verilir. Kime? Fatiha suresini okuyan kimseye. Kısa surede Kur'an'ın tamamına İmanımızı tazelemek istiyorsak bir Fatiha-i Celile'yi kalpten, içten okuruz. Böylece bunu tasdik etmiş oluruz. Çünkü Fatiha suresinin kendisi Kur'an'ın tamamına denktir. Aynı zamanda Fatiha suresinde yedi ayet vardır. Cehennemin de yedi kapısı vardır. Hz. Cevrail aleyhisselam peygamberimize öyle buydur Ben diyor, ne zaman ki Fatiha suresi indirildi. Ondan sonra senin ümmetin hakkında cehennemden kurtulacakları için ümit var oldun. O güne kadar korku içerisindeydim diyor. Çünkü diyor, Fatiha'daki 7 ayet-i kerimenin her biri cehennemin bir kapısına denk gelir. O Fatiha'daki her bir ayeti okuyan kimse ile için cehennemin bir kapısı kapanır. Cehennemden kurtuluş yolda nedir? Fatiha suresini okumaktır değerli kardeşlerim. Az önce de söylediğimiz gibi günde 40 vak 5 vakitte 40 rekat namaz kılarız. Her rekatta yalnızca Fatiha suresini sü sürekli tekrar ederiz. Namazda hiçbir sure tekrar edilmez. Namazda sureleri tekrar etmek mekruhtur bir insan çok az ezberi varsa bile birinde İnna Atayne Kevser suresini diğerinde Gülhüvallahu Ahad İhlas suresini okur. İki kısa süredir ama tekrar değildir. Birinde Kevser diğerinde İhlas suresidir. Başka şey bilmiyorsa tekrar etmesi yani bir insan hayatında sadece bir sureden başka bir şey ezberleyemiyor ise zihinsel özürlü ise bu insan mazur görünür. Bunun dışında hiç kimse bir rekatta okuduğu sureyi ikinci rekatta tekrar edemez. Bunun bir istisnası vardır. Nedir o Fatiha? Fatiha suresi o kadar önemlidir ki her rekatta tekrar tekrar bir daha tekrar edilir. Allah'u Ekber deriz. İftitah tekbirinde subhanekeden hemen sonra Fatiha'yı okuruz. Secdeden kalktığımızda yine Fatiha. Tahiyyatü'den kalktığımızda yine Fatiha, dördüncü rekatta ayağa kalktığımızda yine Fatiha. Fatiha okumaktan hiçbir zaman geri kalmayız. Ne zamana kadar? Sabah kalktı, sabahın iki rekat sünnetini kıldık, yatarken vitir namazını kıldık, yine tekrar ederiz. Vitir'in üçüncü rekatında da kunut duaları vardır zamm sure vardır ama muhakkak başında yine Fatiha vardır. Fatihasız bir şey olmaz değerli kardeşlerim. İşte bunun içinde mesani denilmesinin sebebi aynı zamanda iki defa indirilmiş olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de sureler, ayet-i kerimeler birer defa inmiştir. Buna inzal ve tenzil isimlere söylenir. Toplu inmesi ve Peygamberimize indirilmesi... Ama Fatiha suresi herhangi bir ayet bir defa vahyedilir. Peygamberimiz onu vahiy katiplerine bildirir. Kur'an'daki ilgili yerine yazılır. Yalnızca Fatiha suresi iki defa inmiş. Rivayete göre birincisi Mekke döneminde inmiş. E ki namaz Mekke döneminde farz olduğu için ikinci inişi ise kıble Medine-i Münevvere'de Mescid-i Aksa'ya e, çevrildiği zaman bir şekilde ikinci defa indirilmiş. Dolayısıyla Kur'an'da iki inen suredir. Tabii ki Fatiha'nın isimlerinden bahsediyoruz. Fatiha-i Suresinin bir başka ismi de El-Vafiye olmasıdır. Nedir El-Vafiye? Tam, bölünmez demek. Neden bölünmez? Kur'an'da Nereyi okursanız okuyun bölebilirsiniz, iki parçada okuyabilirsiniz ama Fatiha hariç. Tabi kısa surelerde e, tek parçada okunur ama özü itibariyle onların da manaları birbiriyle e, bölündüğü zaman bile manalar tamdır. Yanlış Fatiha suresi tamamıyla bir bütündür. Onun için namazda Fatiha suresi hiçbir şekilde eksiltilmeden... Tam olarak okunmak zorundadır ki bölünmeyen bir suredir. Başta bir de el kafiyedir. Kafi, yeterli olan yeten manasına gelir ki çünkü bu sure öyle bir suredir ki hiçbir sure, Fatiha suresinin yerini tutamaz. Ayetleri başkasını, birini diğerini yerine okursunuz. Kur'an'ın hepsi önemlidir, değerlidir. Tek bir harfini bile inkar eden küfre düşer. Ancak Fatiha suresi, Fatiha suresinin yeri müstesnadır. Hiçbir sure Fatiha'nın yerini tutmaz. Ve bundan dolayı da bir başka isim olarak aynı zamanda El Esas denmiştir. Ümmül Kur'an dendiği gibi Kur'an'ın esası temeli denmiştir. İslamın da esası temel edilmiştir. Neden? Çünkü dinimizin özü olan şeyler Fatihada birikmiştir, toplanmıştır. Mesela dinimizin temeli nedir? İmandır. İman hakikatleri Fatihada vardır. Başka ne vardı? İmanla beraber Elhamdülillahi Rabbil alemin ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyoruz, iman ediyoruz. İleride ne diyoruz? Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız seni Rab olarak tanırız. Burada ibadetimize vurgu yaparak e, dolayısıyla da hem iman hem ibadet. Hem iman hem de namaza birlikte vurgu yapılmış oluyor ki esas denilmesinin sebebi de budur. ...İslam'ın temel esası... ...bu surede teşkil etmiştir diye... ...başka değerli kardeşlerim... ...surenin... ...bir başka ismi de... eş ...şifa oluşudur... ...Kur'an-ı Fatiha suresine ne denmiş... ...Şifa suresi denmiş... ...neden... ...hasta olan insana... ...o inançla, o imanla... ...Fatiha suresini okuduğunuz zaman... ...tedavi eder... ...şifa kaynağıdır... ...onun için... Bu sureye Şifa suresi denmiş. Başka ne denmiş? namaz suresi denmiş. Çünkü namazda onsuz olmayan suredir. Kesinlikle namaz Fatiha ile olacağı için namaz suresi denmiş. Aynı zamanda az önce belirttiğimiz gibi namaza vurgu yaptığı için namaz suresi denmiş. as denmiş. Başka bir başka isim ise 11. isim olarak suretü şükür. Şükür Suresi denmiş. Neden? Çünkü bir insan Fatiha Suresini okuduğu zaman Rabbimize şükretmiş olur. Rabbimize şükretmenin yolu Fatiha Suresini iştenlikle okumasıdır. 12. isim de değerli kardeşlerim sureti Dua Dua Suresi oluşudur. Allah Teala'ya bu surenin içeriğiyle dua ettiğimiz gibi dua yaparken de bu sureyi okuruz. Yani surede dua ediyoruz Allah Teala'ya. Allah Teala'dan bazı taleplerde bulunuyoruz. Duanın özü, orijinali bu surede oluştuğu için ne diyoruz? Dua suresi diyoruz. Başka bu sureye aynı zamanda talim suresi deniyor. Eğitim suresi, öğretme suresi. Niye eğitim suresi? Çünkü bu surede kulluğun nasıl olacağı öğretildiği gibi duanın nasıl yapılacağı da öğretiliyor. Söylede ne yapılıyor? Önce elhamdülillahi rabbil alemin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyerek önce Rabbimize sena ederek söze başlıyoruz. Errahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah Teala diyoruz. Meliki yevmiddil ...din gününün sahibi olan Allah... ...iyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in... ...yalnız sana kulluk ederiz... ...ve yalnız senden... ...yardım dileriz diye dua ediyoruz... ...devamında diyoruz ki... ...ihdina sırâtal müstakim. ...ya Rabbi bize doğru yola ilet... ...doğru yolu, hak yolu bize göster... ...sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim... ...o yol ki kendilerine inamda bulunduğun, ihsanda bulunduğun kimselerin yolunu göster. Gayril ve aleyhim sapıtmışların ve laf bir de daralete uğramışların yolunu değil. Burada Yahudi ve Hristiyanlar kastediliyor. Dolayısıyla bir insan dua ederken ne yapacak? Önce Rabbimizi hamdü senada bulunacak. Rabbimizi tanıdığını bildirecek, Sonra ondan hidayet isteyecek, sonra diğer şeyleri isteyecek. Bu istemenin sırasının nasıl olduğunu da biz bu surede öğrendiğimizden dolayı bu süreye ne deniyor? Bu süreye talim, eğitme suresi deniyor değerli kardeşlerim. Tabii ki bu surenin isimlerini böyle değindikten sonra surenin faziletine dair pek çok bilgi var biz kısaca bir iki tanesini değinecek olursak şunu çok iyi bilmeliyiz ki la salate illa bi fatihatil kitab peygamberimiz buyuruyor ki fatiha suresi okunmadan hiçbir namaz geçerli değildir her namazda muhakkak fatiha suresi okunur zaten şeref olarak bu sureye bu hadis yeter Namaz dinin direği, namaz kulluğun zirvesi, namaz kulun Allah'a en yaklaştığı an, namaz kulun en önemli ibadeti, o ibadet ise Fatiha suresi gerçekleşmeden, Fatiha suresi okunmadan gerçekleşmiyor. Yine değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerifte Hz. Cebrail aleyhisselam, Peygamberimize bir gün gelip diyor ki Ya Muhammed Aleyhisselam sana müjdeler olsun gözün aydın olsun şu iki şey sana verildiği için bunlar birincisi Fatiha suresi diğeri de diyor Bakara suresinin son iki ayeti. Öyle ki bunlar senden başka hiçbir peygambere verilmemişti. Bu surenin faziletinden dolayı biliyorsunuz Bakan'ın son ayetlerinde de Amine Resulü bölümünde Allah Teala bizim hata ile unutarak zorlanarak yaptığımız ve gücümüz yetmeyeceği şeylerden sorumluluğu bizden kaldırıyor. Onun için orada büyük bir müjde bir de Fatiha suresi değerli kardeşlerim. Ve yine Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Muhammed'in eyyedi kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki ne Tevrat'ta ne İncil'de ne de Kur'an'da Fatiha suresi gibi bir sure indirilmedi. Hiçbir peygambere verilmeyen Kur'an'ın başka yerinde de olmayan başlı başına bir mükafat olan Kur'an'ın tamamına bedel olan sure nedir? İşte Fatiha suresidir. Onun içinde. Bir hadis-i kutside yüce Rabbimiz Fatiha suresini tanımlarken buyuruyor ki bu surede kulumla benim arasında ikiye bölündü. Çünkü yarısında biz Rabbimize dua ediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Yarısında ise istekte bulunuyoruz. İşte bundan dolayı da bu sure her iki şekilde kulla Rabbi arasında Kullara Rabbisi arasında taksim edilmiş bir sure özelliğindedir. Ve en önemlisi de değerli kardeşlerim, surenin e, tamamını az önce de belirttiğimiz gibi, Fatiha suresini bilen insan, dört kitabın tamamını da bilmiş olur. Kur'an'ın tamamının özü Fatihada da gizlenmiştir. Peki Fatiha ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamt alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Önce söze böyle başlıyoruz. Ne diyerek başlıyoruz? Allah Teala'ya hamd ederek başlıyoruz. Hani bazı tartışmalar yapılır hamd nedir, şükür nedir diye aslında kelime itibariyle ham, şükür, medih birbirine bir nevi müteradif olan aynı anlamları kaplayan, kapsayan kelimelerdir. Ancak e ayrıntısına girmeyelim. Özellikle hamd ve şükür arasındaki bağlantı için şunu söyleyelim. Şükür bir nimetten sonra olur. Şükür yalnızca iyi hallerde yapılır. Ham ise daha kapsamlıdır. Her anda iyi ve kötü durumda her zaman Allah'a hamd edilir. Yani Allah Teala bir musibet de vermiş ise kulluğumuzu hatırlarız. Her zaman hamdolsun deriz. Rabbimize hamd ederiz. Şükür ise nimet karşılığıdır. Onun için Kur'an'da ne diye başladı? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Çünkü biz burada en mükemmel bir şekilde Rabbimize en geniş manada hamd ediyoruz. En geniş hamd ifadesi bu kelimeler içerisinde gizli oluyor. Ve Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki... ...en faziletli dua elhamdülillah demektir. Eftalil dua elhamdülillah. Biz elhamdülillah dediğimiz zaman... ...Allah'a en güzel şekilde aynı zamanda ne yapmış oluyoruz? Dua etmiş oluyoruz. Sonra ne diyoruz? Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan alemler deyince neyi kastediyoruz burada kainattaki yaratılmış olan değişik grupları sınıfları, kategorileri yani canlılar var, cansızlar var işte e, e, insanlar var, e, insan olmayan yaratıklar var, kainatta bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü varlıkların yani sahibi olan Allah Teala diyoruz aynı zamanda Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi, niye Rabbi? ''Rab'' kelimesi de önemli bir sıfat ki ''Kur'an-ı Kerim'de'' tam e, ''Kur'an-ı Kerim'de'' e, pek çok defa zikredilmiştir. Rabbin anlamı şu, hani ''Peygamberimiz peygamber olarak gönderilmeden önce de Mekkeli müşrikler Allah Teala'nın varlığına bir ilah olduğuna inanıyor Diyorlardı ki ''Allah vardır.'' وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Sen onlara sorsan gökleri ve yeri kim yaratı diye Allah derler. Ayet böyle söylüyor. Allah'ın varlığına inanıyorlar ama Allah'ın Rab olduğunu kabul etmiyorlar idi. Bizi yöneten, kontrol eden, büyüten, eğiten özelliği Rabb bu anlamlara geliyor idi. Bunu kabul etmiyorlardı. İşte onun için Allah Teala ne buyuruyor? "Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." Alemlerin yaratıcısı demiyor, alemlerin Rabbi. Bugün de tabii bu anlayış bir şekliyle devam etmekte. Allah Teala'ya iman bakımından iman ederiz ama dünya işlerini yönetmesine, müdahale etmesine izin vermeyiz gibi bir anlayış maalesef ki var. Allah Teala bizi yaratmış, ibadet anlamında Allah'ın kuluyuz ama dünya işlerine gelince haşa ona müdahale ettirmeyip biz bilmemizi okuruz demek Allah Teala'nın raf sıfatını iterince tanımamak, anlamamak anlamına gelir kardeşlerim. Tabii ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ferik'ten sonra ikinci ayet nedir? Er-Rahman, Er-Rahim, Rahman ve Rahim Allah Teala'nın yüce isimlerinden ikisi, Rahman herkese nimetini veren, Rahim müminlere merhamet eden Rahman ismi Müslüman ve gayrimüslim Allah'a inanan Allah'ı inkar eden ona kulluk eden ona isyan eden, onu tanıyan, ona asi olan herkesi kapsar. Allah'a şirk koştuğu halde, isyanda bulunduğu halde dünyada pek çok insana ikramlarda bulunması, havadan, sudan, nimetlerden o insanı mahrum etmemesi Rahman sıfatının gereği olaraktır. Ama bir de Rahim sıfatı vardır ki... <gülüyor> Bu sıfat kıyamet günü yalnızca Müslümanlara tecelli edecek. Rahim sıfatıyla Allah Teala'ya inanmış muvahhid Müslümanları Allah Teala rahmetiyle muamele edecek. Onları cennetine koyacaktır. Burada bir hadis-i şerif zikredilir ki meşhur hadis-i şerif Hani bir gün bir genç peygamberimizin zamanında vefat etmek üzere ölüm anı yaklaşmış. Müslüman da bir genç, camiye gelir namaz da kılar, oruç da tutar, son nefesinde kelime-i şehadet getiremiyor. Ona söylettiriyorlar, söyleyemiyor. Bunun üzerine Peygamberimize durumu arz ediyorlar. Peygamberimiz de o gencin yanına gelip söylettirmeye çalışır Yine kelime-i şehadet getiremiyor. Eşhedü ellâ ilâhe illâllâh. Bunu söyleyemiyor genç, dili tutuluyor bir türlü. O dindar genç bunu söyleyemeyince peygamberimiz diyor ki bunun ana babası ile arası nasıldı? Asim idi bunlara diyorlar ki annesini çağırın, çağırttı diyor. Annesi de bir gözü de şaşı vaziyette Diyor ki bu çocuk öğreniyor ki annesine asi, ana baba rızasını, duasını alamamış o genç. Bunun üzerine kadından evladı ile ilgili durumu söyleyerek hakkını helal etmesini söylediği halde, yok ya Resulallah, o bana çok eziyet etti. Bu hale gelmemin sebebi olur. Ben ona hakkımı helal etmem deyince peygamberimiz ne yapıyor? Büyük bir eğitimci Aleyhissalatü vesselam efendimiz ...bana diyor ateş, odun ve ateş getirin. Odun ve ateş getiriyorlar. Ya Resulallah sen ne yapacaksın bunu diye soruyor kadın. Diyor ki ben çocuğu yakacağım burada. Sana yaptığı eziyetlerin karşılığı olarak... ...zaten gidip cehennemde yanacak, şimdiden yansın. Bunu söyleyince de kadının aman aman... ...affettim ya Resulallah ben hakkımdan vazgeçtim diyor. Bir ana yüreği bile... Ee, bu kadar kin, intikam hırsla dolu olduğu halde ateşi görünce affediyor. Tabii ki Yüce Rabbimiz bu annenin merhametinden çok daha merhametlidir. Elbette ki bu merhametiyle insanlara muamerede bulunacaktır. Tabii kadının oğlumu affettim demesi üzerine de genç şahadet kelimesini getirmeye başlıyor. söyleyebiliyor değerli kardeşlerim. ...ana veya isyanın ne hale getirdiğini de görmüş olduk... ...rahim sıfatının da ne anlama geldiğini... ...meliki yevmiddin... ...din gününün sahibi... ...ne demek din günü? Aslında bu tam tamına kıyamet günü... ...ama allah Teala... ...bizlere bir nevi korkutmamak açısından... ...insanlara ürkütücü olmasın diye... ...din günü diye söylüyor... ...üstü kapalı halbuki o gün... Kabir azabı, kabirde yaşananların günü, o gün hesap verme günü, o gün mizan kurulması günü, o gün sırat köprüsünden geçme günü, o gün cehennemliklerin cehenneme, cennetliklerin cennete gideceği gün. Bu günlerin hepsine topluca ne diyor Allah Teala? Din günü, o gün hesap verme günü değerli kardeşlerim. Allah Teala... Burada başta söylediğimiz şekliyle ölüm ötesini hatırlatan bölümüdür surenin. Kıyamet günü yaşanacak sahneye ilişkin Allah Teala bize kıyametin sahibi olduğunu insanların orada hesaba çekileceklerini hatırlatıyor. Biz Allah'a böyle dua ediyoruz. Ey din gününün sahibi olan kıyamet günü herkesi hesaba çekecek olan Tek kudret sahibi olan yüce Rabbimiz diye dua ediyoruz. Ve diyoruz ki işte şimdiye kadar Rabbimizi hamd ettik, medh ettik, sena ettik, övgüde bulunduk. İyyâke ne'abudu ve iyâke neslâin. Şimdi duaya geçiyoruz. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. İmanın özü. Burada na'budu deyince alimler müfessirler diyor ki sana na'budu, na'budu demiyoruz na'budu demekle ya Rabbi biz sana kulluk ederiz burada cemaatle namaz kılmaya özen gösterilme hususunda işaret vardır Müslümanlar namazlarını cemaatle kılar ibadetlerini toplu yaparlar na'budu, ya Rabbi biz sana kulluk ederiz tek başımıza köşemize çekilerek değil hep birlikte yaparız Burada ümmet olma bilinci vardır. Biz hep birlikte hareket ederiz. Herkes kendi kafasına göre bir yerlerde bir şekilde iş yapmaz. Topluca kulluk ederiz. Ve biz yalnız senden yardım dileriz. Arapçanın naiv kurallarına göre burada hasır ifadesi vardır ki Ya Rabbi biz tek güç olarak yalnız seni tanırız. Biz yalnızca Hiçbir gücü tanımadan bir tek sana boyun eğeriz Senin önünde diz çökeriz ve yalnız senden isteriz Senden başka hiç kimseden bir şey istemeyiz Çünkü senden başka her şey yoktur Yalnızca sen varsın demiş oluyoruz ki insan bunları söylemekte de Hakiki anlamda kayıtsız şartsız mutlak güç sahibi olan Allah'a teslimiyetini ifade etmiş, itiraf etmiş oluyor. allah Teala'ya böylece kulluğunu belirttikten sonra daha sonra ne diyor? İhdina sıratel müstakil Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Yani Allah'a kulluk ettik ve yalnız ondan istedik sonra da hak yolda olmak önemli. Bir insan kendisi kulluk içerisinde olabilir, Allah'tan yardım isteyebilir ama hak yolda, sırat-ı müstakimde olması gereken yerde olmayabilir. Onun için hep dua ederiz ki Allah'ın erinel hakkı hakkan ve rüzgün ve erinel batıle batılen ve rüzgün eştinabe. Ya Rabbi bize hakkı hak gösterip, hakka uymayı nasip et. Batılı batıl gösterip ondan da uzaklaşmayı nasip et etmeyi nasip et yani hakkı görmek ve hakka tabi olmak önemli kulluktan sonra yardım diledikten sonra da buna dua ediyoruz değerli kardeşlerim <gülüyor> bu hak yol ki kendilerine inamda bulunduğun kimselerin yolu yani biz selefi salih yani ...geçmiş peygamberler... ...yani muvahhidler... ...sadece din bugün var değil... ...Hazreti Adem'den bugüne kadar... ...Allah yolunda... ...hak batıl mücadelesi veren... ...insanlar olarak... ...hak safında yer alanların... ...izindeyiz... ...bunların takipçisiyiz... ...bunlarla birlikte yürüyoruz... ...bunların devamı ...manasına el amte diyoruz... ...sonra diyoruz ki... ...gayr-il aleyhim... Kendilerine gazap ettiğin kimseler değil. Kim bunlar? Yahudiler. Neden? Çünkü onlar tarih boyu saptılar, sapıttılar. Ve la bir de sapıtmış. Bir Yahudi, diğeri Hristiyan. Her ikisinden uzak olalım diye Allah'a dua ediyoruz Ya Rabbi aman ha biz Yahudilerle Hristiyanlarla hiçbir şekilde bir etme. Onların değişik sapıklıkları, ihanetleri değişik dalaletleri var ki bunlardan en basiti bunlar kimisi peygamberini çok hafif görmüş bu peygamberi de ne bilir ki demiş aşağılamış öldürmüş Yahudi Hristiyanlar ise peygamberlerini sapıtarak ilah derecesinde görmüş ama biz mutedil yoldayız sıratı müstakimdeyiz her ikisinden de değiliz onların yaptığı her şeyden uzağız Uzak olalım diye Allah Teala'ya dua ediyoruz. Değil ki bunların peşine takılalım, onlarla akşam sabah beraber olalım değil. Tam tersine onlardan uzak kalmak için, onların düştüğü yollara düşmemek için Allah Teala'ya her gün, günde tam 40 defa dua ediyoruz derdi kardeşlerim. Wallahu aleyhi amin. Sonunda da amin diyoruz. Neden? Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki. Fatiha'dan sonra amin dindiği zaman bu duaya melekler de amin der. Kimin amini meleklerin aminine denk gelirse Allah Teala o kimsenin dualarını kabul eder. O kimsenin günah, günahlarını affeder. Ve bu surede ne gördük? Yüce Rabbimizin, yüce Rabbimizin isimlerinin peş peşe sıralandığını. Önce Allah Teala kadir Mutlak ismiyle... ...Lafz-i Allah Teala... ...Elhamdülillahi dedik... ...Rabbil Alemin... ...Allah Teala lafz-i Rab sıfatını, Rahman sıfatını... ...Rahim sıfatını... ...ve din gününün sahibi olduğu... ...sıfatları sıraladı... ...burada şu var, ...insanın hayat boyunca... ...muhtaç olduğu... ...her şey peş peşe sırandı. ...bize yaratıcımız tek sahibimiz Allah Teala, bizim Rabbimiz, Rahman ve Rahim, sonra da kıyamet günü. Burada detaya inmeyelim ama sadece şunu söyleyelim ki, insanın hayatı boyunca, ölünceye kadar Allah Teala'ya muhtaç oldukları her an, bu beş ismi celali ile peş peşe sıralanmış oldu. Ve biz burada işte kulluğun en zirvesi olan Fatiha suresiyle diyor ki burada görev olarak hem tesbihi hem Allah Teala'ya hamd etmesi secde etmesi ve kulluk ibadeti hepsi burada dengedilmiş ve dua olarak şunu anlıyoruz ki bir insan dua edeceği zaman önce Allah Teala'ya hamd etmesi lazım sonra ...hidayet istemesi lazım... ...son ve diğer isteklerini istemesi lazım... ...ya Rabbi sadece dünyevi isteklerimi ver... ...ya Rabbi Fenerbahçe şampiyon olsun... ...bunu duanın bir alemi yok... ...ahmak insan başkası için çalışan insandır... ...akıllı insan... ...işin sonunu gören, ahiretini düşünen... ...önce ahireti için dua eden... ...sırat-ı müstakimde olması için dua eden sonra dünyevi istekleri için dua eder bir insan çünkü duaların ne zaman kabul olduğu bilinmez dua her an kabul olabilir rahmet kapıları açık olduğu an dua kabul olur onun içinde ağızdan çıkan her söz duadır ya dua ya beddua ağzın beddua bile olsa bazen duaların kabul olduğu ana denk gelirse o dualar direkt işler yani dua olarak geçen onun içinde insan hep hayır duada bulunmalı ama dualarının başında da hidayeti getirmeyi istemelidir değerli kardeşlerin ve son olarak sureyi celileyi özetleyerek sohbetimizi noktalıyoruz. Bu sureyi celilede ne dedik? Yüce Rabbimize hamd ettik. Sonra hamd ettikten sonra İmanımızı tazeledik itaat sözü verdik Sonra Sonra Sırat-ı müstakimde olmak için Hak yolda doğru yerde olabilmek için Allah'a dua ettik Ve Yahudi ve Hristiyan Topluluklarından da Uzak durmak için Allah'a yalvardık Son olarak da amin Diyerek dualarımızın Kabul olması için Allah Teala'ya yalvardık Allah hayatımızı Fatiha suresi ile birlikte eylesin. Fatiha'nın içeriğine uygun şekilde yaşamayı, bunu iyi şekilde anlamayı bizlere lütfeylesin. Ve hamdün lillah